Bir sel gelecek. Molla Abdülmecit Efendi kendi hatıra defterinde şöyle yazmaktadır. Birinci Harbi Umumi'nin arefesinde Horhor namındaki medresesinin damında bizlere tefsir dersi verirken, o akşam güneş tamamıyla tutulmuştu. Derinden derine bir ah çekerek, eyvah dedi. Öyle bir sel gelmek üzeredir ki hepimizi süpürüp götürecek. Hakikaten bir ay sonra harp ilan edildi ve az bir zaman içinde memleket tamamıyla yıkıldı. Evet, Hazreti Mevlana buyuruyor ki, Ey can, kazandıkça bölüşemiyorsan elini sorgula. Konuştukça kırıcı oluyorsan dilini sorgula. Yürüdükçe menzilden çıkıyorsan yolunu sorgula. Ömür geçtikçe yerinde sayıyorsan gününü sorgula. Sevildikçe vefasızlaşıyorsan gönlünü sorgula. Hangi halde olursan o ol, sonunu sorgula. Evet, yolların sonu davasiyet Bir ömrü harcadık da yazık hayu hu ile zannetme beraberdik her dem hüsnü bu ile Bir met cezirdi ruhum durulmadı bir türlü dostlar çıktı karşıma farklı güfte gu ile Ve geldik gidiyoruz kalabalıkta yalnız Erenler karşılasın. Hep birlikte hu ile hayat devam ediyor. Gayipten ses gel diyor. Eğer kişinin niyetine yolculuk huşu ile sevenler bırakınca beni yurduma yalnız. Yalnızlık farklı doğuş ebed muştusu ile dostlarım unutmayın hatırlayınız beni. İçim hicran doludur, nisyan korkusu ile. Ve toprağın altında hıçkırık duyuyorum, yıkılmaz garip handa gurbet şarkısı ile. Her nefis tadacak onu, ürpermeyiniz yalnız. Ruhlar tefekkür etsin, hicret saygısı ile. Ahmet Rüştü Çelebi